Soru şöyle. Türkiye perşembe gün ayın 25'inde perşembe gün bayram yaptı. Ayın 25'inde perşembe gün bayram yapan tek ülke Türkiye'ydi. E. Ayın İslam aleminin %90'ı cuma gün bayram yaptı. Onu anlamakta zorlandım ama Pakistan Cumartesi gün bayram yaptı. Kızdı herkese ben dedi, hepsinden sonra yapayım dedi. Sana yaptı. Şimdi gerisin geri dönelim. Biz hangi ülkeye uyacağız? Cevap ülke Hedefimiz bizim ülkeye uymak değil. Ne? Hedefimiz hilale uymaktır. Doğru olan budur. Şimdi bu uzun bir hikaye de Mümkün mertebe özetlemeye çalışayım. Türkiye bu bilgiyi izap dedin. Kesin 1975 yılına kadar Hilali yanlış hesap ettiğini itiraf etti. Söyleyeceğim sebebini. 1975 yılında ben rakamı böyle hatırlıyorum. İlk defa Hilal Konferansı İstanbul'da toplandı. Müzakereler sırasında bu hata ortaya çıktı. 1978 yılında karar için toplantı. Orada bazı kararlar aldılar. Bunları konuşacağız. Ama yanlış hata şöyle izah ediliyor. Şimdi diyelim ki şu ışık güneş. Tamam. Şu da ay. Ay. Şimdi ay geliyor, geliyor, geliyor, geliyor. Tam dünyanın arkasında kalıyor. Yani güneşin ışığı aya hiç vurmuyor. Tamam. Buna içtima, bir araya gelme anı deniyor. Bunun uydurukçası kavuşum. Kavuşum anı deniyor. Biz 1975 yılına kadar bu anı başlangıç ve bitiş saymışız. Tamam. Sıfırladığı an bir önceki ay bitmiştir, bir sonraki ay başlamıştır. Neden böyle saymışız? Çünkü Amerika böyle sayıyor. Gecenin 12'yi gece saydığı gibi bunu da böyle saymış. Biz 1975 yılına kadar Amerika denizcilerinin bu hesabına uymuşuz. Denizcilik açısından ay oldukça önemlidir. Çünkü Met cezire denizin çekilmesine ve yükselmesine tesir eder. Bu da gemicilik açısından çok önemlidir. Birçok kayalar açığa çıkar. Bazı körfezlere ve sahillere ancak deniz yüksekse yaklaşabilirsiniz, çekildiğinde yaklaşamazsınız. Onun için denizcilik devamlı ay hareketlerini takip eder. Şimdi, diyanetin izahına göre deniyor ki, Doğru doğru yani bu izahlar Deniyor ki Bu görülmediği andır Allah Resulü ise ne diyor Görün Ramazan orucunuzu tutun Görün Bayramınızı yapın iftar edin diyor Şimdi Bu ortaya çıktıktan anlaşıldıktan sonra Türkiye'nin kavuşum anına göre İçtim anına göre yaptığı Ay ne zaman görülebiliyor Gözde Yaklaşık 7-8 derecelik açı yapınca. Yani dünya ayın önünden çekilecek, ay kenardan çıkacak, güneş ışığı da ona vuracak ve bu da dünyadan görülecek. Türkiye'nin şu andaki iddiası şu. Biz o yanlışımızı doğrulttuk. Hesabımızı görülecek zamana göre yapıyoruz. Yani ihtiyat anda 7 değil 8 dereceyi açtık, aldık ki hilal görünsün diye. Buna da ne adını veriyorlar kendileri hükmi rüyyet. Hesaba göre bu rüyyet bu ay artık görülür. Tamam? Şu cümlelerin ciddiyette hiçbir payı yok. Dünya ilerledi. Teknik aletler çoğaldı. Hesaplar milim milimine ay güneş tutulması hesap ediyor. Bu neden hesap edilemesin ki? Bu bunda çekmez bilesiniz. Bunlar yuvarlak cümleler. Çok işin içerisinde çok detay var çünkü. Bir şey daha diyeyim. Teknik ilerledi. Ayın güneşin tutulması şusu busu günümüzde hesap edilmiyor. Bundan bin yıl önce de milim milimine hesap ediliyordu. Yeni bir hadise değil o hadise. Yeni hadise teleskoplar gelişti. Daha uzaklar görülüyor. Şu oluyor bu oluyor. Onu anladık. Ama bu onluk bir mesele değil. Gerisin geri döndük. Şimdi şu şöyle diyoruz. O toplantıda yine iddia edildiğine göre o toplantıda Dünyanın neresinde görülürse görülsün, itibar edilmeli bayram veya Ramazan ona göre yapılmalı. Toplanılan toplantıda böyle bir karar aldığını bildiriyor. Diyanetin bildirgesi, herkes de buna imza attı deniyor. Şimdi detayını okumadım ama öyle bir karar aldığını biliyorum. Şimdi kimler buna suudun ben imza atacağını zannetmiyorum sebebini söyleyeceğim. Suud buna imza atmaz. Atacağını da zannetmiyorum. Çünkü bu ruhiyeti devre dışı bırakıyor. Eğer hesap güneşin itibar ruhiyete olmalıdır. Güneşin aydan yansıması esas alınmalıdır diye bir madde korsan buna da bütün Müslümanlar da imza atmak zorundadır. Asıl budur. Anlaşıldı? İtibar rüyete olmalıdır. Güneşin 8 derecelik açı yapmasına olmalıdır. Esas ve temel bu kabul edilmelidir diye bir madde yazarsan buna herkes imza atmak zorundadır. Ama İslamiyet bunun bir, gözle görülmesini istiyor. İki, hilalin gözetilmesi, bunu da yazın, hilalin gözetilmesi vaciptir. Bu vazifenin de yerine getirilmesini istiyor. Bir nevi hilalin dost beklenir gibi yolları gözetlenir gibi gözetleyen ekiplerin olmasını İslamiyet istiyor. Tamam. Şimdi Diyanet'in son olarak söylediği bir cümle daha var. Şey, <gülüyor> dünyanın neresinde görülürse görülsün. Bu ibaren üzerinde durmak lazım. Çünkü bir kere Suud kabul etmez. Şöyle. Şafiilere göre ve Hanbelilerin ekseriyetine göre, Hanbeli'de iki türlü görüş de var olduğu için söylüyorum. Ekseriyetine göre ufuk farklılığına itibar edilir. İhtilaf-ı matalya ufuk farklılığına itibar edilir. Yani ülkeler farklıysa herkes kendi ufkundaki hilale itibar eder, ona göre gözetler. Başkaların bizimkiler rahatlıkla suçlayabiliyorlar. Suçlanan ülke neden suçlanıldığını bile anlamıyor. Rahmetli oldu. Doktor Salih'in babası vardı. Bize demişti ki bir zamanlar "Türkiye bizdi. Niye suçluyor ki?" dedi. Biz bilim hilalimizi gözetliyoruz. O da kendininkini gözetlesin. Anlamakta bile zorlanıyoruz. Yani biz onları itham ediyoruz. Adam "Ben beninkini gözetliyorum." diyor. "Sen de seninkini gözetle." Yani anlamakla zorlanıyor. Niye bizi sitem ediyorlar ki diyor. Şimdi ben gerisin geri döndüm. Pratiğe dönüyorum. Bunun uzun detayı var da. Bu seneki hilali Türkiye nerede görüldüğünü açıkladı. Biliyor musunuz? Ben arkadaşlarımla konuşurken bu hilal yakında nasıl diyeyim Afrika sınırlarında bile görülemez mutlaka işin içinde bir iş var dedim. Neredeki derste söyledim bunu unuttum. Ama böyle bir dersteydi. Cuma dersinde. Cuma dersinde söyledim. Şimdi tabi oradaki arkadaşlar da Facebook'a yazmışlar. Facebook'tan sonra da cıngar çıkmış zaten. Şimdi şöyle. Ondan sonra o dersten sonra oldu. Nerede görüldüğünü ilan etti Diyanet? Peru'nun Peru Pasifik açıklarında. Peru'nun açığında Pasifik Okyanusu'nda. Ekvator'un açığında Pasifik Okyanusu'nda. Güney Amerika'nın batısında Pasifik'te yine. Antarktika'nın kuzeyinde, daha doğrusu Antarktika'nın kuzey batısından bir hat, Peru ve Ekvator'a olan bir yayda görülmeye başlayacaktır diye. Peru'daki, Ekvador'daki hilal beni niye bağlıyor? Oradan bir başlayalım evvela. Eğer biz okyanus ötesine geçeceksek, atamızı Fas'tan denize sürmeye kalkacaksak, ruhiyeti öldürdük demektir. Çünkü Cenab-ı Allah kullardan takatın üstünde bir şey istemez. Okyanusu nasıl geçeceğiz? Vaktiyle nasıl geçilecekti? Koyulan ölçü bundan bin yıl önce de geçerli olmalıdır. Güneşin batışıyla aslam namazının girişi, orucun açılışı gibi bin yıl sonra da daha bin yıl sonra da yeni olmalıdır. Evvela bu kararı kim verdi? Bir. Evet, Hanefi fıkkında İslam ülkelerinden birinde görülür. Bu sağlam bir delille, kaynakla başkalarına ulaşırsa herkesi bağlayıcıdır. Böyledir. Ama lütfen hanefi fıkkını bile karıştırınız. Ufuklar fahiş uzaklıktaysa, aşırı uzaklıktaysa ufuk farklılığına itibar edilir der. Beda'ya sanayiye bakın. Eğer okyanus ötesi fahiş değilse neresi fahiş? Ben Atlas Okyanus'un sunumu geçeceğim. Ben Amerikan kıtasına gideceğim. Pasifiklerde yüzecek miyim? Ne yapacağım? Nasıl göz şey yedim? Müslüman edersek düşünürüz. Şimdi o bile kıta arada okyanus var. Düşünülmeli, hesap edilmesi mi? Kısaca Türkiye Ekvator, Peru, Güney Amerika açıklarında Pasifik'te görülmesi hesaplara göre muhtemel olan hilale göre bayram yapmıştır. Suudi Arabistan da her zaman niye önce gördüler diye itiraz ediyor. Suudi Arabistan açıklamayı nasıl yaptı? Bizim ülkemizin hiçbir tarafından hilalin görüldüğüne dair haber gelmedi dedi. Şimdi niye görmediler diye suçluyoruz. Türkiye'nin de, Türkiye'de zaten yani zımni olarak söylüyor. Zaten göremezler. Ne Suud'dan görülür, ne Türkiye'den görülür. Ne Fas'tan, ne Mısır'dan, Tunus'tan, Cezayir'den görülür. Bu Amerika'nın öte tarafından görülür diyor. Evet. Şimdi tabi hilal çok farklı bir şey. Hilal eğer mesela Endonezya'da görülüyorsa batıda haydi, haydi görülür. Niye? Batıya geldikçe açısı büyür çünkü o 8-9 derece olur 10 derece olur. Ama Endonezya'dan geçerken 5 dereceyle geçen bir şey Türkiye üzerinden gelip de 8 dereceyi yapabilir. Yani batıya doğru kaydıkça zaman uzadığından açı büyümesi yaşanır. Çok farklı bir şey öyle. Bir de bulunduğunuz nokta hilali görmeye uygun olur. Öbür nokta hilali görmeye uygun olmayabilir. Yani Sinop'tan hilal görülmeyebilir. Urfa'dan, Mersin'den hilal görülebilir. Niye? Açı ona uygun düştüğü için. Hadise budur. Tabi yukarıda Diyanetin yazdığı yazıda ufuk farklılığına itibar edilmemelidir diyor. Yani nerede görse bağlamayıdır. Alt en cümle nasıl bitiyor biliyor musunuz? Herkes bulunduğu ülkeye göre hareket etsin diye bitiyor. Nasıl oldu bu? Ben anlamadım. Herkes bulunduğu göre hareket etsin demek ufuk farklılığına itibar var demektir. Üst taraf yok diyor alt taraf var diyor. Bunun sebebi şu eğer Türkiye'de olsaydı herkes haç diye bir mesele olmasaydı fırçayı atardık biz. Ama biz burada bayram yaparken Diyanet İşleri Başkanı orada Arafat'ta vakfe duası yapıyorsa bunun izahı zor. Başka türlü izah edemezsiniz. Bunu böyle izah edeceksiniz. Herkes olduğu yere uysun. Şimdi eğer Türkiye yüzde yüz doğru olduğuna inanıyor ise bir gün önce çıkmalıydı Arafat'a. Çünkü mesela biz bir kurbanımızı kaybettik veya şunu ettik bunu ettik. Neydi? Yüz bin insan ömründe bir defa gidebildiği haccını kaybediyor. O insanların kaybını bir düşününüz. Bu mesele çözülmesi gereken bir mesele ve çözümü inanın zor değil. Sadece Müslümanca düşünmekle. Hiç de zor değil. Şimdi söyleyeceğim yani şu olarak. Böyle düşünülmeli, böyle hesap edilmeli, böyle gözden geçirilmelidir. Doğru olan budur. Şimdi akıllı uslu, ilmal bilgisi fena olmayan birisi ekranda konuşuyor. Buzla, bu noktaya gelinceye kadar konuşmasıydı. Yani aleni olduğu için adını söylemekten çekinmiyorum ama yine de söylemeyeceğim. Evet, zorunda değil. Ama bu noktada kullandığı cümle şu. Burnunun ucundaki İsrail tankını göremeyenler mi hilali görecek? Bu ilimde edepsizliktir. Kusura bak bakılmasın. Kim olursa olsun. İlimde edebetsizliktir. Bizim de kızdığımız günler var. Kızdığın şeyi kızdığın kadar söylersin. Veya Hatay'ı söylersin. Aynı cümleyi ben tersine kullanayım mı? Kadıköy İmam-ı Atibir'in okulunda yüzlerce talebenin coplandığını görmeyenler, otobüslere doldurup pendiye kadar dağıtıldığını görmeyenler, ilahiyatın fakültesinin önünde, üniversite önlerinde gözyaşıyla kıvranan kızlarımızı görmeyenler, Türkiye'deki barları, pavyonları, rezil yerlerin çağdaş ilan edildiğini görmeyenler, Türkiye'de yıllar yılı Allah'a isyanın ve okullarda Allah düşmanlığının yapıldığını görmeyenler. Daha sayayım size istiyorsanız. Şimdi kıyas, kıyas yaparsan karşılığı daha feci ve daha acı kedir. Bu doğru değil. İlmi gerekçe neyse onu söylersin. Ona göre hareket edersin. Doğru onun ya göre yaparsın. Şimdi biz de sorulduğunda her şeye rağmen ihtiyaten kurbanınızı ikinci gün kesmenizi tavsiye ederiz demiştik. Facebook'ta bunu yayınlamışlar. Doğru olan Buna da bir sürü itirazlar geliyor. İkinci gün kurban herkese göre olur. 3. Evet. günde olur. İhtiyat oydu. Vallahu alem cenab-ı Allah hayrını eylesin. Böyle bir farklılığı, böyle bir çeşniy ne yazık ki yaşıyoruz. Yani Şöyle diyeyim, takdim elbette ki yapılabilir. Ha, iyi ki söylediniz. Çözüm yolu şu. Bakınız sen gerçekten bir kere okyanus ötesine geçmek doğru değil, Osmanlı da geçmemiş. Bunu bilesiniz. Osmanlı fası öteye geçmemiştir. Oraya kadar olan gözetlemeler takip edilmiştir. Okyanusun ötesine geçerseniz gözetlemeyi öldürürsünüz. Nasıl olsa göremeyiz. Bu Amerika'da görülebilir, Atlas Okyanusu'nda görülebilir, bilinenler de görülebilir der. Gözetlemekten halbuki gözetleme, tekrar ediyorum, isteniyor ve bu vacip. Şimdi gerisin geri döndük. Hesabınıza yüzde yüz güveniyor musunuz? Teknik aletlerinize güvenilmiyor musunuz? Evet. Bir kere bir hududunu çizin, kararlaştıralım. Gerçekten ilim ehli, gerçekten cenab Allah ne diyor? Resul bizden ne istiyor? Bu dini mübin bizden ne istiyor? Bunu bulmak için çırpınan insanlar bir riyakaya gelsin, bir karar versin. Karardan sonra hesabı devreden çıkartma ve takvimlerini yap. Takvime yüzde yüz eminsen de ki, bu hilal Hatay'da bilmem şuradan görülecek. Suriye'de şuralardan görünecek. Mısır'da şuradan görülecek. Tunus'ta Cezayir'de şuralardan görülecek. Bu tespit ettiğin beş yerden beş yere ne olur? Üçer kişilik ekip gönder. Tamam. Üçer kişilik ekip gönder. Beş yere, üç yere gönder ki tek yere olmasın. Çünkü orada hava bulutlu olabilir. Üç kişi gitsin oradan Diyerin ki Cezaylı kardeşlerini de alsın, bir de kaynaşma olsun. Biz size hilal gözetlemeye geliyoruz arkadaş. Gitsin, beraber çıksınlar, gözetleşsinler, raporlaştırsınlar. Gördük hilali diye hesap burada görünen çünkü görme ihtimal yok, yüksek noktayı tespit ediyorsun, hesabına da güveniyorsun. Orada görülür. Beş yerden üçünde ikisinde üçünde görüldü, raporlaştır, bütün dünyaya yayınla, herkesin duasını al. Dünyanın takdirini toplarsın. Bunu daha söyledim yeniden söyleyeyim. Türkiye'yi tanıtmak için turistik bir reklam hazırlanıyor. Bilmiyorum yani 15 saniye 20 saniye hiçbir zaman reklamlar yarım dakikayı tutmuyor bilmiyorum. Yarım dakika dediğiniz reklamın trilyonlar ödeniyor onun için. 5 kişilik heyete göndermek sakız parası bile değil onlar için. Şunu söyleyeyim. Bu yılki haç parasını buna ayırın 100 yıl heyet gönderebilirsiniz yılın heyetin parası fazlasıyla çıkar. Yeter ki bu niyette olunuz. Böyle olmadığı sürece ben buna uymam diyen hiç kimseyi ben suçlamam. Çünkü Allah Resulü gözetleyin, görün orucunuzu tutun. Artık teknik ilerledi, hesap ilerledi. Resulullah biz okuma yazma bilmeyen hesabı bir topluluğuz. Dolayısıyla görüp yapın edin. Bugün biz ya hesabı da öğrendik, yazıyı da öğrendik, şunu da öğrendik. Artık oturduğumuz yerden kandilli hesabı der. Diyanet'in de bu yetkisi yoktur. Bilesin, kandilli bu hesabı yapar. Herkes ona uymak zorundadır. Bunu bir insan kabul etmezse ben hiç de suçlayamam. Böyle doğru olan budur. Olması gereken de budur. Bayram namazı <gülüyor> işte bayram namazı ee, şöyle. Ben bayram namazını ikinci gün kıldım. Söyleyeyim. İkinci gün kıldım. Sokaklar bile adam dolmuştu. Tabii bunu yani herkese gideceksin, bulacaksın bunu diyemiyoruz. Bu sıkıntılı bir durum. Ama demek ki ben de hayret ettim. Biraz, ben dışarıda kalanlardanım. Öyle diyeyim. Dışarıda kalanlardanım. Herkes dolu doluydu. Birkaç yerde daha kılınmış. Ama bu sıkıntının varlığının alametidir. Zaten e, herkes rahatsız oldu. Doğrusu o. Yani öbürleri de rahatsız oldu. Ve benzeri. Böyle diyelim. Yani e, Bir de bu tip söyleyen insanlara fitneci ve benzeri itham çok ağır bir ithamdır. E, cenab Allah biliyor. Yani bir insanın doğruyu bulmaya çalışması ve ihtiyatla hareket etmeye çırpınması fitne olamaz. <gülüyor> doğruyu bile bile aksine hareket ediliyorsa bu ayrıdır. Bir de söylediğimize yüzde yüz yanlıştır ifadesi kullanmamız gerekirken kullanmadık bu duygularla. Hmm. İkinci gün kurban kesmenizde ihtiyat vardır dedik. Bu dört buyur. Yani, işte bir emin, emin konuşuyorlar ama oturup bir baştan sona gözden geçirsinler. Yani şey olarak yani ayrıca hesaba hükmî ruyet denir mi? Onu da bir ayrıca konuşalım. Hem ruyet diyorsunuz hem hükmî ruyet diyorsunuz. Bunun konuşulması edilmesi lazım ki Kitaplarımızda bir insan astronomi bilgisinde son derece ileri olsa, yüzde yüz hilalin görüneceğinden emin olsa, kendi şehadetine itibar edilmese kendisi oruç tutabilir mi? El cevap tutamaz diyorlar. Bu kadar açık ve nettir bilgiler. Biz bu bilgileri kabul etmiyoruz. Ta gerilere gidiyoruz. Ama en azından rüyetin gerekliliğine inanılmalı, ölçüleri, sınırları iyi çizilmeli. Bir de Cenab-ı Allah ve Resulü görün diyorsa görmek için bunu çırpınmalı. Bunu gerçekleştirmeye. El kendi adına neler yapıyor? İngiliz hakimleri bin yıllık, iki bin yıllık peruk giyerler. Peruk, peruk. Bildiğiniz böyle bukleli peruk. Niye? Örflerinde varmış diye. Hani onu giyerler. Biz de efendim köşeli şapkalar giyiyoruz. Akademisyenlikten gelme diye senin onun kökü de nereye gidiyor Allah biliyor. Ama dini birden gözetlemeyi istiyorsa bunu ilkellik diye adlandırıyoruz. Elinki örfüne ananesine bağlılık oluyor. Şahsiyetine bağlılık oluyor. Oturaklılık oluyor. Bizim dinimizin emrine itaat etmek ilkellik oluyor. Yarın benim secdeme de ilkeli dendi bu ülkede. Benim üniversite talebem... Üniversite mezunu insanların basit bir köylünün kirli çorabı ile girdiği camide mi secde yapacak denildi bu ülkede. Biz müminin ayak koyduğu yere bile secde yaparız. Kafiri, kafirin ayağımızın altını bile öptürmeyiz. Kusura bakmasınlar. Hakikat da doğru olan budur. Ve biz kendi değerlerimize, şahsiyetimize sahip çıkmak zorundayız. Ve böyle hareket etmeliyiz. Evet. Kısa soru uzun cevabı getirdi. Güya kısaltmaya çalıştım. <gülüyor> evet. Şimdi özürlerilerin abdestine gelmiş idik hatırladığım kadarıyla. Şimdi günümüzde özür deyince bedeni kısıtlılık anlaşılmaya başladı. Özrü tarif ediyoruz. Süreklilik arz eden. Süreklilik arz eden ve abdesti bozan bedeni rahatsızlıklara özür böyle insanlara da özürlü denilir. Tamam. Özürlü insanlar her namaz vakti için abdest alırlar. Evet. Aynen öyle. Geliyor geliyor daha da bitmedi. Evet. Ebu Hanife ve İmam Muhammed'e göre özürlünün abdesi bir başka sebepten bozulmamışsa yani özründen başka sebepten bozulmamışsa vaktin çıkışıyla bozulur. Evet. Geliyor geliyor. Yani özürlüğünün abdesi bir başka sebep. yani özürün bir sebebi var. Yani özür neye deniyor? Misal olarak vereyim. Devamlı kan akıyor, yarasından kan akıyor. Devamlı işte idrarını tutamıyor. Bir rahatsızlık geçirmiş, tutamıyor. Bu ve benzerleri, daha detayına gitmeyeyim. Bir yarası var, oradan devamlı dışa akıntı yapıyor. Kan değil, cerahat veya şu akıntı yapıyor, bu şeyin. Bu ve benzeri şeylere ne deniyor? Özürlü deniyor. Şimdi bu insanın yarasından akan kan veya şey abdestini bozmaz artık. Özür sahibi buna deniyor. Onun elbisesine bulaşmış olması veya sargısına bulaşmış olması abdestini bozmaz veya e, affedilmiştir ki girmez. Ama ne olur bu insan her namaz vakti için ayrı abdest alacak. Ebu Hanife ve İmam Muhammed'e göre talebesi bu insanın abdesti vaktin çıkışı ile bozulur. Başka bir sebepten bozulmamışsa. Tamam. İmam Züfer'e göre. Züfer pek geçmemişti dersimizde galiba ama evet. Züfer Ebu Hanife'nin yaşça hemen hemen en büyük talebesidir. Yani en büyük talebesi diğer bilinenler içerisinde en büyük talebesidir. Ve kıyas da son derece başarılı bir talebedir. Ancak genç yaşlarda vefat etmiştir. Evet kıyas kabiliyetinin yüksek olduğunu Ebu Hanife Rahimullah vurgular Züfer için Züfer diyor ki, vaktin girişi ile bozulur. Bunu da yazın. Üzerine üzerine konuşacağız. Ebu Yusuf, bu da Züfer'den sonra Ebu Hanife'nin büyük talebesidir. Yani Ebu Yusuf, İmam-ı Muhammed'e hocalık yapmıştır. Yani aradaki yaş bu derece büyük, bilesiniz. Ebu Yusuf rahmetullahi aleyh, hem vaktin girişi ile bozulur, hem de çıkışıyla bozulur diyor. Şimdi vaktin girişiyle çıkışı arasında ne fark var? <gülüyor> Öğle namazı çıktı. ikindi namazı girdi. İkindi namazı çıktı. Akşam namazı girdi. Akşam namazı çıktı. Yatsı girdi. Yatsı çıktı. Sabah girdi. Sabah çıktı, öyle, öyle girmedi. İşte burada fark var. Anlaşıldı? Güneşin doğuşu ile sabah namazının vakti çıkar. Yani, Ebu Hanife ve İmam Muhammed'e göre bir insan sabah namazı için abdest alsa, bu abdest güneşin doğuşu ile bozulur. Tamam? Zihne yerleşti. Devam ediyoruz. Bir insan duha, kuşluk namazı için veya bayram namazı için, bayram namazının vakti de o vakit biliyorsunuz. Abdest alırsa bu öğle namazının girişiyle bozulmaz. Öğle namazının çıkışıyla bozulur. Yani ikindiye kadar sürer. O yani bu vakit, yani o, o vakit için abdest alınsa evet böyle buna mühmel yani sabah güneş doğuşuyla zeval vaktinin arasına mühmel vakit deniyor hiçbir namazın farz namazın vakti değil manasına nafile namazlar elbette ki mühmel vakit deniyor tekrar ediyorum bu mühmel vakitte bir abdest alıyorsunuz gelip öğlenin vakti giriyor ama girişle bozulmadığı için devam ediyor abdesti öğle vaktinin çıkışı ile bozulur Tamam. Diğer vakitlerde hiçbir fark yok. Şimdi bu vakti gerisin geri dönüyorum ben. İmam Züfer'e göre sabah namazı için abdest aldın bu öğle namazının girişine kadar sürer. O vaktin girişiyle bozuluyor diyordu ya güneşle vakit çıktı ama başka vakit girmedi. Öğle namadının girişine kadar imamı Züfer'e göre sabah alınan bir namaz abdest, abdest sürer. Kuşluk. Tamam kuşluktu. Onunla kılabilirsin. Kuşluk için namaz aldın öğle vaktinin girişiyle bozulur. Anlaşıldı. En rahatı Ebu Yusuf girişle de bozulur diyor çıkışla da bozulur. <gülüyor> En iyisi siz diyor. Her vakit için abdest alın. Bunlar bakış ve değerlendiriciler. Bunun arka planı var ama detayı bu kadar bilmenizde şüphesiz fayda var. İşte mesaf farkları nereden çıkıyor diyorsunuz. Onun örneklerini zaman zaman görüyoruz. Evet. Bunlar hep doğruyu bulmanın gayreti emeğiyle ortaya çıkanlardır. Diğer mezheplerdeki görüşlerde ben detaya gitmiyorum. Hep bu çevrede gelir giderler. Ona katılırlar. Onun fikrine katılırlar. Çünkü yani e, bunların içerisinden bir tek İmam Malik Rahmetullahi Aleyh İmam Muhammed'den büyüktür. Yani gerisi hemen hemen birbirlerine yakınlar. Evet. İmam Şafii hepsinden. i̇mam Muhammedten Muhammed'den de küçük. Bunların hepsinden küçük. Ahbed İbni Hanbel i̇mam Şafii'den de küçüktür. Gel. Evet. Dolayısıyla yani özürlünün ne zaman başladığı, ne zaman şey özürlü insan haliyle abdestini alır bu namaz içerisinde vakitlerde namazını kılar ona göre davranır ona göre hareket eder bu özrü sebebiyle abdesti bozulmaz bir başka sebepten dolayı abdesti bozulabilir Hocam, tamam esas buyur esas ha, müftabih olan görüş Ebu Hanife ile İmamı Muhammed'in görüşüdür ancak her namaz vakti için ayrı abdesti alırsan herkese göre geçerlidir bu ayrı bir konu. Ama müftabih görüşlerimiz feta Fetâ Ebu Hanife ile İmam-ı Muhammed'in vaktin çıkışıyla bozulur görüşüdür. Buyur. Şafi'ilerde de her vaktin yani ihtiyatla her vaktin girişinde abdest Her vaktin için ayrı abdestin alınması daha doğru olandır. Tamam. Ebu Yusuf'a daha yakınlar. vece Evet. Özellikle şafilerde. Yani bizde biliyorsunuz abdest için ayrı bir niyet yok. Şafilerde var. Teğmüm için hepimizde var. Onlarda da var, bizde de var. Tamam. noktaladık özürleri. Geldik. Mest üzerine meshe. Biz kısaca mes üzerine mes deriz. Bunun birincisi mest. Sonu t ile. İkincisi mes. Sonu H ile, evet hatayın H'si ile. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz mes üzerine mes yapmıştır. Tam. Bunda büyük kolaylık da vardır. Ancak biliyorsunuz ayağın yıkanması farzdır. Bu nevi farz olan bir meseleyi değiştirme hakkı hiçbir içtihatla mümkün değildir. Bunu ya Cenab-ı Allah ruhsat vererek değiştirir ya Allah'ın elçisi Resulü Muhammed Mustafa'nın değiştirme hakkı vardır. Hiçbir imamın hiçbir alimin bu nevi değişiklik hakkı ve salahiyeti yoktur. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz mes üzerine mese izin vermiştir ve zaman ilerledikçe bu ehli sünnetin şiarından birisi haline gelmiştir. Bu zaman içerisinde. Niçin? Çünkü Şiiler çıplak ayağı da Onlar için mes yapmak için ile mes olması şart yok. Ayağı mes olduğu için. Dolayısıyla ehli sünnetin Mes giymek ve mes üzerine mes yapmak giderek bir şiarı haline gelmiştir. Bu kaynaklarda olduğu için söylüyorum bir ayrıcalık olduğu için değil bu meseleyi zaten gördük üzerinde durduk daha önce. Şimdi dolayısıyla bir insan ne olacak mesin şartları ne? İlk önce bir mesin kendine ait özellikleri olacak. Deriden olacak veya deri gibi dayanıklı olacak. Basınca hemen içerisine su almayacak. İçerisine küçük parmaklardan üç parmak sığacak büyüklükteki yırtığı bulunmayacak. Yani küçük delikler olabilir ama parmakların ayağı, üç parmak ayağın binevi çoğudur. Üç parmak içerisine sığacak genişlikte bir yırtık olmayacak meste. Böyle bir mes, hadesin, hükmi kirliliğin ayağı sirayetini önler. Şartlarına uygun bir mez, abdest alınıp ayak yıkın alarak giyildiğinde sonradan meydana gelecek Hades'in ayağı sirayetini önler. Bunu düzeltin. Hocam şimdi bir çorap satıyorlar mı? Dur dur dur geleceğiz geleceğiz. İlk önce bir düzgününü öğrenelim. Tamam <gülüyor> mı? Tamam. Şimdi, pekala mest, ifade ederken ne dedik? Giyen insan ilk abdestinde ne yapacak? Yüzünü, kollarını, başını mesh edip ayaklarını yıkayacak, mest'i öyle giyecek. Anlaşıldı? Pekala ne kadar korur, ömür boyu mu korur mest insanın ayağındaki hades sirayetini? Bunun belli bir süresi var mı? Evet var. Mukim için 24 saat yani tam bir gün ve gece manası 24 saat. Yolcu için, seferi için 3 gün 3 gece yani 72 saattir. Met süresi mukim için 24, misafir için 72 saat tir. Hades zaten hükmi kirliliktir. hükmi kirlilik demek ya ona nedir? hükmi sirayet e, ederdi, etmezdi diye hükmen veriliyorsa öyle. Yoksa tekrar ettik yani kömür e, taşımaktan çıkmış bir insana, elleri, ayakları simsiyah olur, İslam onu namaz için temiz kabul ediyor. Öbür tarafta elleri, ayakları ter, ter, tertemizdir, öyle çıkmıştır, İslam onu yani o şekilde kabul etmiyor. Dol, dolayısıyla ona göre hareket ediyor, ona göre hüküm veriyor. Niyet farkı var mı? Yok, hayır. Niyet farkı yok. Alıyorsun, giyiyorsun. O kadar. Şimdi yalnız mesele bitmedi. Soru. Sabah saat 6'da biz abdest aldık, ayağımızı da yıkadık. Tamam. Üzerine mesimizi giydik. 6'da abdest aldık, mes giydik. Saat 9'da bu abdestimiz bozuldu. Tamam. Saat 12'de biz öğle namazı için yeniden abdest aldık. Bu meslin süresi ne zaman biter? Size imtihan sorusu. Bir zaman. Evet. Soru. Ertesi gün saat 6'da mı? Ertesi gün saat 9'da mı? Ertesi gün saat 12'de mi? Ertesi gün saat 9. Alimler bunda mı ittifak ettiler? İttifak neyin üzerine? Ertesi gün saat 9'da biter. Mesih giydikten sonra üzerinden 24 saat geçme değil. İlk hadesten itibaren üzerinden 24 saat geçecek. Çünkü o hadese kadar ayağını sen yıkamıştın, zaten abdestliydin. Mes ne zaman korumaya başlıyor? İlk hades gerçekleştiği andan itibaren mes devreye giriyor otomatik olarak. Elektrik kesildi, jeneratör tak diye devreye girdi. Aynen öyle oluyor. Mes devreye giriyor, ayağını korumaya başlıyor. Üzerinden yani şöyle diyeyim, bir insan altıda, ayağını yıkayarak abdest alsa, bu abdestini 12'ye kadar korusa, 12'de abdesti bozulsa, ertesi gün 12'ye kadar mesinin süresi vardır. Ayağındaki mes ne olmuş olur? Yaklaşık 30 saat durmuş olur. Anlaşıldı? Şey için de aynı. Seferi için de aynı. Ne zaman? mesin süresi o zaman. Not düşüyorsunuz. Ayak yıkanarak alınan abdestin Bozulmasıyla başlar. Tamam. Meslin süresi ayak yıkanarak alınan abdestin bozulmasıyla başlar. Mukim için 24 saat. Misafir için 72 saat devam eder. Şimdi geldik. çorap üzerine mes milli meselelerimizden evet. seninkinden daha insafsızları var Seninki. <gülüyor> ince çorap şu ayağınızdaki çoraplara bir eden bir dünya insan var şimdi evet. şimdi gerisin geri geldik şimdi daha evvelde zannediyorum paylaştık Fakih olan insan ne yapar? Bütün delilleri masa üzerine yayarak karar verir. Yani zihninden hepsini geçirir, süzer, değiştirir, yoğurur, ona göre karar verir. Şimdi geldik. Peygamber Efendimizin çorap üzerine messettiğini ettiğini bildiren bir hadis var. Hadisin direkt zahirini alırsanız çorap diye adlandırılan her şeyin üzerine mes olur çıkar. Selefi geçinenler bunu böyle anlıyorlar ve böyle uyguluyorlar. Ve iddia ediyorlar. Çorap üzerine mes edilir. Allah Resulü çoraplarını üzerine mes etti. Tamam. Bu hadis sahih hadis. Şimdi geldik. Bir. Ayeti kerime ayakları yıkayın diyor. Bilek kemikleriyle beraber ayağı yıkayın diyor. İkincisi, bütün rivayetlerde Allah Resulü abdest alırken ayağını yıkıyor. Üç, bir sefer sırasında ayağına mesettiğine dair rivayet de geliyor. Çorabına mesettiğine dair ayağın Çorabına mesettiğine dair rivayet de geliyor. Dört, Peygamber Efendimiz Ayşe Valdemizden gelen bir rivayette. Veilül lil'aqabi minan nar. Topuklara yazıklar olsun, ateşte yanacaklar diyor. Bunu kardeşi Abdurrahman'a söylüyor. Abdurrahman'ın abdesi alel acele aldığını görüyor. Topukla yıkanmadık yer hissediyor. Ayşe valdemiz abisi olan Abdurrahman'ı ikaz ediyor. Abdesini düzgün al, ayağını adam gibi yıka. Ben Allah Resulü'nden böyle bir ikaz duydum diyerek kardeşi, abisi Abdurrahman'ı ikaz ediyor. Tamam. Bunu koydum. Yine Berâ İbni, Zeyd İbni Thâbit. Zeyd İbni Thâbit Resulullah'la beraber geliyorduk, Mekke'den dönüyorduk. Önce gelen grup, namaz vakti daralmış hissedilen o, biraz var veyahut da bazı insanlar seferde aceleci olurlar, ne ekmesi. Hacılara bir dur, durmuşsun ineceksin. Belli yer tarif bir hepsi dökülmüş. Toplayabilirsen topla. Topluluğun kendine ait veya oradan birisi acelecidir. O bir harekete geçer hepsini hareketlendirir. İnsanlar inmişler vakit için acele ediyorlardı. Ve ayaklarına yıkanmadık yerler görüyorduk. Biz geriden doğru diyor. Topuklarda. Efendimiz yanlarına geldi. Onları ikaz etti ve veylül lil akab cehenneme girebilecek, yanabilecek olan topuklara yazıklar olsun. Abdesinizi doğru olan vudu. Her azaya yıkama hakkını vererek yıkamınladır isbak. Yıkayın diye onları ikaz etti diyor. Şimdi bu hadisi de bir kenara koyuyoruz. Dahalar da var. Ama şu yaklaşık olarak bunun hükmü yeter. Şimdi ayet-i kerimeyi yıkayın derken Allah Resulü topuklar konusunda insanları bu derece hatta cehennem ateşiyle korkuturken farz olan bir noktada bu yerden ikaz ederken aldığı çorabın üzerine mes ediyor. Acaba bu çorap zor çıkarılabilen mes gibi güçlü olan bir çorap özellikli miydi? Çünkü basit olan çorabı tutarsın fırt diye çıkar. Eğer çorap öyle kolaycacık çıkan bir çorap olsaydı Allah Resulü o zaman bu kadar bu oit mesediliyor olsaydı onun üzerine insanları topuklarınızı niye yıkamadınız diye ikaz eder miydi? Bu derece acı bir ifade kullanır mıydı? Bütün bunları aklımda yoğuruyorum. Tabi olarak da aklıma şu geliyor. Acaba Resulullah'ın mesh bu çorap özellikli bir çorap mıydı? Bu sefer onu incelem altına alıyorum. Bakıyorum ki farklı bir çorap. Çadır bezleri gibi çadırların biliyorsunuz keçi kılından örerek kilimvari yapılır. O şekilde sağlam ve dayanıklı çıkarılması da kolay olmayan bir çorap. Bu sefer şartlar geliyor. Eğer çorap bu derece kalınsa böyle bizim çoraplar gibi hemen yamışıp kalmıyorsa Kendini bütün tutuyorsa, ayağı giyildiğinde bir mil gidecek kadar o çorabın yapısını, onun vasıflarını diyorlar şimdi. Bir mil gidecek kadar düz zeminde, tabii tırtırlı zemin farklı, gidecek kadar dayanıyor ise, suya dokunur dokunmaz, içerisine hemen suyu almıyor ise, bir nevi keçe var ise bu nevi çoraplar üzerine de mes edilir deniyor. Demek ki hadiste tık çorap geçti diye hemen tek delille, zahirle amel etmiyorsunuz. Fıkıh işte bunun adı. Yoğuruyorsunuz, hasap ediyorsunuz, doğruyu bulmaya çalışıyorsunuz ve bunun hudutlarını çiziyorsunuz. Böyle bir çorap üzerinde mesedilir, İncecik, dokununca hemen suyu içerisine alan çoraplar üzerine mez edemiyorsunuz. Anlaşıldı. Şimdi o tabii çorapları içerisinden su almıyor deniyor. İncelemeye ihtiyaç var. İnşallah. Yani bakalım bu şeyde, bu özellikte ise ama çıkartma kolaylığı da ayrıca rahat çıkartma kolaylığı varsa, kolay temin ediliyorsa öyledir. Doğrular mıdır? Hocam onların sadece zahiri olarak bakmak Başka bir mı? Hadislere hep zahiri bakarlar. Sıkıntı zaten o. Bunu biz hadise olduğu gibi alan ve teslim olan insanlarız diyorlar. Bu güzel bir duygu da bazen yolu çok kötüye çıkıyor. Yani bazen tevil etmezseniz ağır tevil olur. Tevil etmezseniz bunu incecik tor çoraptan da adı çorapsa abdest üzerine mesela alınır hükmü çıkar ki bu yorumun ucudur. Öbüründen daha kötü. Öbürünü sen yorumluyorsun ama Allah Resulü'nün Ok çorabını gözün önüne koyuyorsun, ona göre bir tasvir çiziyorsun. Bunun yorumu öbürünün yorumundan inanın on kat daha azdır. Çok farklı bir şeydir. Yorumlamak bazen kötü bir yorum. Neydi? Aynı şey kaza namazında yapılıyor. Şimdi kaza namazı diye bir namaz yoktur deniyor. Günümüzde de moda oldu. Kaza namazı olamaz deniyor. Münakaşa ettiklerimiz yani. Pekala kaza namazı olamaz Allah Resulü bir seferden dönüşte uyuyup kalıyorlar. Bilal kalıyor biliyorsunuz nöbetçi. Ben sizi uyarırım diyor. O gariban da sabah namazına kadar beklemiş. Ufuk ağarmaya yaklaşmış. Yüzünü de ufka dönmüş. Ufka bakacak. Fecir doğacak. O da millete uyaracak. Sırtını da devesine dayamış. Devenin sırtı sıcak. Uyumuş kalmış. Bütün sahabiler de, Allah Resulü de, güneşin sıcaklığıyla uyanıyorlar. Peygamber efendim Bilal diye bağırıyor. Bilal yanında bitiyor. Hani sen bizi uyaracaktın diyor. Şu hoşgörü ve şu rahatlığa bak. Bilal bir zamanlar kölelikten gelmeyen insan. Eza ve cefanın Allah Resulü'nün yanında ne kadar rahat. Ya Resulallah diyor. Seni uyutan beni de uyuttu diyor. <gülüyor> Do doğru. Peygamber Efendimiz tabii yani ilk insanın o şey anı var. E, hani elektrik boşalması deniyor. Peygamber'e hep beraber abdest alıyorlar. Birlikte namazı kaza ediyorlar. Bu, bu kaza değil mi diyorsun? Ha öyle olunca olur diyor. Şimdi öyle olunca olur. Şimdi tamam diyorsun yani başka türlü bir insan hadis-i şerif de var. Unutursa. Bir namazı unutursa veya uyur kalırsa, uyandığı zaman ve hatırladığı zaman kaza etsin diye adı şerif var. Öyle de olur diyor. Şimdi dışına çıkmıyor. hala diyorsun. Olan hadiseleri anlatıyorum bunu. Hayali anlatmıyorum. <gülüyor> Sıraladıkça. Hendek gazvesinde dört kadar namaz kazaya kalmıştır. Düşmanla boğuşmaktan, göğüs göğüse mücadele eden, adım adım takipten kılamamışlardır. Rahatlayınca peygamber efendim bu namazları kaza etmiştir. Kazaya kalmasına sebep olan müşriklere de dua etmiştir. Namaz o derece kazaya kalması kıymetlidir. Şimdi bunun üzerine şöyle bir fikir geliştiriyorlar. Kasten kazaya bırakılan namazın namaz kılınmaz. Ve size cevabı yapıştırıyor. Bunların hiçbirisi diyorlar kasten kazaya kalmış namaz değil. Ya bakın, netice itibariyle fıkıh bu. Nedir? Bir namaz kendi vaktinde kılınamıyor, başka bir vakitte kılınıyorsa bunun adı kazadır. Dolayısıyla bir namazın, vaktinde kılınamayan bir namazın vakti çıktıktan sonra kılınması meşru. Tamam? Nitekim ayeti kerimede de Ramazan'da tutulamayan hastanın, yolcunun tutamadığı, adetlinin tutamadığı orucu, daha sonra kaza edebilir, bedeni bir ibadetin sonradan yerine getirilmesi var. İster gaflet deyin, ister şuursuzluk deyin, ister gençlik deyin, herhangi bir sebebiyle kılamayan bir insan, şuuru yerine gelince, aklı başına gelince, namazın kıymetini idrak edince, Rabbim belki üzerimden varlığını düşürür duygusuyla, vakti çıktıktan sonra kıldığı namazı, kabul edilmemesi neden diyorsun? Olabilir. Bu bizim elimizde değildir. Cenab-ı Allah ecir kabul eder. Alimler bunun olduğuna kanaat getirmiyor. Hayır bu olmaz diye kestirip atıyorlar. İşte zahiri almak bu demek. Dış dışına çıkamıyorsun. Delil olsa yani şöyle mi beklenmeliydi? Ben anlamakta zorluk çekiyorum. Allah Resulü bir namazı kasten bırakmalı. Sonra mı kılmalıydı? Allah Resulü'nden böyle bir şey tasavvur edebiliyor muyuz? Veya sahabilerden böyle bir şey tasavvur edebiliyor muyuz? Bu olmamıştır. Olmadı diye dolayısıyla meselenin astını fıkını ve inceliklerini kavramadan sırf dış kalıbıyla hüküm vermek doğru değildir. İçinde iyi niyetin varlığını kabul ediyoruz ama böyle bir fıkı doğru bulamıyoruz. Anlaşıldı? Vallahi malem. Bir. Bir nokta daha. Sargı üzerinemez. Çorap üzerinemez ettik. Şimdi sargı üzerinemez yapacağız. İlk önce yaradan başlayalım. Bir yer yaralandı. Eğer o yaraya suyun dokunması zarar veriyorsa yıkamak zarar veriyorsa sadece mes yapılır. Mes zarar veriyorsa o dahi yapılmaz. Tamam. Bundaki ölçü ney? Bir, yaranın iyileşmesinin durması. iki kötüleşmesi. İkisi de geçerlidir. Yarayı kötüleştiriyorsa veya iyileştirmeyi durduruyorsa bu şer'i bir mazerettir. Üzerine mes yapılır veya o da zarar verirse terk edilir. Pekala, böyle bir yarayı ben sarsan da mesetsem daha doğru değil mi? Yara sarmakla daha iyi korunuyorsa sararak sargı üzerine mesetmek daha doğrudur. Ama her yara sargıyı kabul etmez bilesiniz. Yanık gibi. Yanık nedir? Oksijen alması, dışarı ile irtibatı ve kendini derleyip toparlaması için eğer mikrobik bir ortam değilse daha iyi olabilir. Şimdi sprey sıkıyorlar üzerine kapattırıyorlar falan filan. Bu da bir mesele. Ama her yere her zaman illa sargı altına alınması değil, bazen açık da olması hijyenik bir ortam ise daha doğrudur. Daha çabuk kendini değerler toplar. Ama sargıyla korunuyorsa, sargıyla sarılması, dolayısıyla dış dünyayla arattığı arasına perde çekilmesi, bunun üzerine mesedilmesi daha uygundur. Tekrar ediyorum. Bazen de ne olur? Yaraya, deriye su ulaşması hiçbir zarar vermez. Ama siz o deriye suyu ulaştıramazsınız. Bu nasıl oluyor? Alçıda. Kırık da oluyor, alçı da oluyor. Bacak kırıldı, kol kırıldı. Dışta deride yırtık yok. Sapa sağlam. Gayet rahat yıkayabilirsiniz. Ama siz onu alçıya almazsanız o eğri kaynar size ızdırap verir herhangi bir hareketinizde büyük acı ve zarar görürsünüz iyileşmesine engel olursunuz bu durumda kemiğin selameti için dışını alçı alırsanız, eskiden cebire deniyor buna niçin cebire deniyor bir tarafına bir tahta öbür tarafına ikinci bir tahta alçıyorken, ne yapılıyor ikisi sıkıca sarılıyor dolayısıyla iki tahtanın arasında iyi duruyor bunu, bu, buyur. Cebira, Cebi, e, cebira yaranın sarılma, kırın sarılması demek. Bunu buna deniyor Cebir zor kullanır, belli bir noktaya zor kullanılmak, zor kullanılması demek. Yani zorla doğru tutuyorlar. O eğilse de eğrilemiyor artık. Evet. Hayvanların hacı şimdi alçı değil, ona yapıyorlar. Sağına sonuna bir odun bağlarlar, ondan sonra sararlar. hayvancağızı o baycânı e, basmadan e, taşıyarak gezer. Şimdi dolayısıyla bunda dikkat ediniz. Deriye su dokunmasına hiçbir deriye zararı yok. Şu yok, bu yok. Ama alçının olmamasının, cebirenin olmamasının zararı var. O yüzden ne olur? alçı alınır ve kişi o alçının altını yıkamak zorunda değildir. Üzerinden düşer, üzerine mes yapar. Alçı mes eder. Şimdi bu konuyla ilgili bilgi bitmedi. Nedir? yaraların mesi için alçının mesi için mesle olduğu gibi önceden yıkama şartı yoktur evet ilk önce yıkayacaksın sonra üstüne sargıyı saracaksın veya sonra alçı üzerine yapacaksın değil ayağın ne zaman kırıldıysa kolun ne zaman kırıldıysa alçıya alınır dolayısıyla üzerine de sargı sarılır mesle yapılır Pekala mesle, müddet, mukim için 24 saattı, seferi için 72 saattı, bundaki sürene kadar böyle bir süre yok. İyileşinceye, bu sargıya, bu alçıya ihtiyaç duyulun, duyulmayıncaya kadardır. Anlaşıldı. Dolayısıyla diyelim ki bir kadıncağız adet halindeyken kolu kırıldı. Şu anda alçıya alınmaz diyemezsin. Ona alçıya alacaksın. Sonradan abdestleri aldı. Abdestleri geçerlidir. Gusülleri geçerlidir. Namazları geçerlidir. Bir yerini kesti. Yaralandı. Böyle bir anı bekleyemezsin. Onu saracaksın. Onu koruma altına alacaksın. Daha önce ağızda bir şey demiştim. Diş dolgusu kırık sarığı gibidir. Bir tedavidir kaplaması. Dolayısıyla ona ne kadar ihtiyaç duyuluyorsa dolgu da kaplamada o kadar durabilir. Bununla ilgili ne dönsep değiştirmeye ihtiyaç vardır ne de bir başka şeye. Bu bir tedavidir. Ve insanın diş kıymetli bir azasıdır. İhtiyaç duyduğu kadar orada durur demiştim. Bu da aynen geçerli. Evet yaptırabilirler. Hani iç rahat etsin, gönül rahat etsin diye ayrı bir şey ama vaktin olmayabilir. Dişçinin vakti olmayabilir. İç, i̇lle de tak. Takma diş ziynet için şu bu şu değil. Takma diş için yani çıkarılabilen takılabilen ayrı. Ama takma devamlı orada kalması gereken bir diş ise bunla da bir sakınca yoktur. Çıkarabilenler çıkarılır. Çıkarabilenler çıkarılır. Onda şüphe yok. Tamam. Anlaşıldı. Dolayısıyla sargının belli bir vakti ve belli hiçbir şartı yok. Dini mübin, bizi bizden iyi tanıyan ve Cenab-ı Allah'ın kullarına kolaylık murad ettiği bir dindir. Kolaylık gevşemek değildir ama sağlığımızı, sahatimizi düşünmek ve Rabbimize hamd etmek dinidir. Bu da hayatın başka bir başka gerçeğidir. Evet, şimdi geldik gusüle. Gusül. Abdestle ilgili ayeti kerime epey uzundu. Ey iman edenler! Namaza kalktığınız, niyetlendiğiniz zaman yüzünüzü yıkayın, dirseklerinize beraber kollarınızı yıkayın, başınızı meşedin, ayaklarınızı da yıkayın vesaire. Bu ki kısa Eğer cünüp iseniz iyice temizlenin. Ayet kısa, iste uzun. <gülüyor> i̇yice temizlenin deyince iş değişiyor gelecek. İlk önce şundan başlayalım. Guslü gerektiren haller. Üç şeyde özetlenir. Detayı değil. başlık üç. Bir cünüplük. iki hayız. Üç nifas. Bitti. Guslün farzı da üçtür. Bu Hanefilere göre. Başkalarından da arada fark yok ama ben birazdan an anlatacağım. Hanefiler Guslün farzını üç olarak söylerler. Niye? Bir. Ağzı yıkamak. iki burnuna su vermek. Üç, bütün bedeni yıkamak. Esasen guslün farzı birdir. Hanefilere göre de birdir. Niçin? Nedir? Vücudun dıştan sayılan her yerini yıkamaktır. Vücudun dış sayılan bütün yerlerini yıkamak, Büsüldür. Hanefiler ağzın küçük dile kadar olan bölümünü vücudun dışından sayıyorlar. İmam Şafii ile aramızdaki ihtilaf o. Yani bize göre de vücudun dışını yıkamak farzdır. İmam Şafii Hazretleri'ne göre de vücudun dışını yıkamak farzdır. İmam Şafii rahmetullahi aleyh şöyle diyor. Bir insan dudaklarını yumduğunda İçte kalan bölüm içtendir, dıştan görünen kalan kısım dıştandır diyor. Tamam, bu kadar. Bu yüzden onlarda ağzı yıkamak farz değildir, sünnettir. Aynı şekilde biz diyoruz ki, ağız vücudun dış organları kadar hatta birçoğundan daha açık dış dünyayla temas halindedir. Konuşurken de, esnerken de bir şey de çok defada görülür de diyor. Hem teması hem varlığı sebebiyle dış hem de su ulaştırmak zor değildir, meşakkatli değildir. Dolayısıyla vücudun dışından sayılır. Aynı şekilde burnun da dıştan görünen kısmı, irtibatı çok olan kısmı vücudun dışından sayılır diyor. Göz değil. Gözle ilgili olarak gözün göz kapaklarının içini bir tek Abdullah İbn Ömer radıyallahu anh vücudun dışından sayılmıştır. Açılıp kapandığı görüldüğü için dışından sayılmıştır. Ve bütün abdestlerini gözü açık olarak yıkamıştır, almıştır. Ömrünün sonuna doğru Abdullah İbni Ömer'in gözleri görmeyen bir insandır. Amadır. Bu şekildeki abdest alışına bağlayanlar vardır. Yani vallahu alem. Ama işte bu onun kan kanatıdır. İçi öyle rahat etmiştir. Öyle yapmıştır çok nezih bir insandır, çok büyük hürmet ve sevgi toplamış bir insandır. Hatta haccaçla beraber onun devrinde haç yaparken, bütün insanların teveccühünün ona olduğunu görünce haccaç tarafından kıskanılmıştır. Maalesef bu kıskançlık katline kadar gitmiştir. Gözleri görmeyen bu aziz insana millet elinden tutuyor, hürmet ediyor, yakında oluyor ama bu aziz insanın ayağına haccacın emriyle büyük bir ihtimalle yüzde doksan emriyle bir asker mızrak düşürmüştür yanlışlıkla iddia edilen o. Ve yanlışlıkla o mızrak zehirlidir. Zehirli mızrak zehirlenmiştir. Vefat ederken haccaç başına gelmiştir. Sana bu yapan alçan yanına bırakmayacağım demiştir. Bunu o asker yapmadı. Sen yaptın demiştir. O asker senin iznin olmadan ne böyle bir ihmal yapar ne de böyle bir davranışta bulunur. Bunu sen yaptın demiştir. Ve Mekke-i Mükerreme'de haçtayken vefat etmiştir. Böyle bir adam. o gözlerini yıka, yıkardı hem gusülde hem de abdestte yıkardı. Ama bu ilim ehli bunun doğru olmadığı vücudun göz kapaklarının iç tarafının içten sayıldığı kanaatindedirler. Tamam. Burunda sınır ne? Sapan kemiği. Buna sapan kemiği deniyor. Burnun esnek, kıkırdak dokusu bitip de kemik dokusu başladığı yere kadardır. Bir başka ifadeyle söyleyelim. Şu kanatçıkları var ya burnun. Burnun bitiş yerinden hemen peşinden sapan kemiği başlar. Oraya kadardır. Genzin acımasına gerek yoktur efendim. Genzin acı, acıması veya genzin nasıl mübalağa içindir. Mübalağa içindir. Temizlik de güzelliktir belki. Ama şart değildir. Onun için oruçlu olanlara mübalağa yapmayın derler. Yani oruçlu olan mübalağa yapmıyorsa gusül abdesti almadı demek değildir. Ya, abdest almadı demek değildir. Merin diyoruz buna. Şu esnek kısma, kıkırdak olan kısma merin ifadesi kullanır. Merin kelimesi esnek demek. Esneyebilen kişinin. Oraya normal suyu verdiğinizde İçinize hiç çekilmese bile oraya su ulaşır. Kolaylık vardır. Bu kısmıdır yıkanması gereken. Anlaşıldı? Şimdi ayeti kerimede mesela gusülle esasen abdest arasında farklar da vardır. Ne gibi? Abdestte başınızı mesediyorsunuz, gusülde yıkamak zorundasınız. Devam ediyorum. Bir insanın sakalı sık olsa abdeste sakalının altını, bütün tenini yıkamak zorunda değildir. Taraklamak nedir? Sünnettir. Taraklamak eli sakalın arasına sokmak demek sünnettir. Yani illa sakalın altına her tarafına su ulaştıracak şartı yoktur abdeste. Gusülde vardır. Anlaşıldı? Pekala bu nereden çıkıyor? فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ vücut bir başka insanlara dönülen yüz demek. Sakallı insan ve sakalı koyu insan olan, sık olan insan demek o yüzüyle dönüyor, öyle yıkar. Ama buradaki ayet demin dedim ya, kısa ama çok şey istiyor diye. فَتَّحَّرُوا <gülüyor> Demek, iyice temizleyin demektir. İyice su ulaştırın demektir. Arapçada bir kaide vardır. Her harf fazlalığı, Kelimede mana fazlalığını gerektirir. haru demiyor bakınız. haru diyor. İyice temizleyin demek. Yani gusl ederken daha dikkatli, daha titiz olun demektir. Yine devam ediyorum. Köper için kulaklar delilmişse artık o delikler vücudun dışından sayılırlar oralara su ulaşmalıdır. Göbek çukurlarına su ulaşmalıdır. Bu şekilde vücudun dışı haline gelen şeylere su ulaşmalıdır. Tabi yani, Tabii yani o deliye de bağlı. Yani küpeyle olmak şartı değil. Asılınca genişliyorsa, içerisine rahatça su oluşuyorsa sıkıntı değil. Bazen dar oluyor. Oradan küpeyi veya da oradan toplu iğnenin sivri tarafını yapmayın derse Ters tarafı ıslatıp bir şey geçir, geçirmek gerekiyor. E, bu iç rahat etsin diye ama oraya su ulaştığından emin olmanız gerekiyor. Daha sonra küpe deliği gerçekten kapanırsa yeniden vücudun içi olmaya döner. O gerçekten kadar da Evet. Şimdi tabii aklıma geçen gün Diyanet İşleri Başkanı iyi bir cümle söyledi. Şey olarak ee, Almanya'daki e, bakan gelince biliyorsunuz Almanya'da sünneti e, yapan bir doktora yaralama cezası hükmü verdiler. Sünnet yapana yaralama hükmü cezası veriyorsunuz. Kararı aldınız. Kulağını deldirenlerin kulağını delen doktorlarda da aynı cezayı verecek misiniz? Yaralama cezası? O da yaralama değil mi? Yani, bir, bir, Durup duruyom insanın sağlam kulağını deliyorsunuz. Bu da bir yaralama. Hadi kulağını deldiğini acımadık. Dilini deldiren, aklı delik bana göre. <gülüyor> Çenesini deldiren, kulağına 99 küpe takan, kaşına takan bunlar yaralama değil mi? Ve hijyenik eğer yani öbürü hijyeni gerektiriyor. Dilini deldirmenin neresi hijyenle alakalı? Yani onlar yaralama değil mi? Şimdi mahkeme dava açsan Almanya'da 500 tane doktora dava açacaksın. Kiminin dilini delmiş, kiminin çenesini delmiş, kiminin kaşını delmiş, kiminin bilinen, işin içerisinde nasıl çıklar? Ben hakikaten merak ediyorum. Şimdi o doktorun yerinde olsam bütün bu delikleri açanlara dava açar. <gülüyor> Ondan sonra Almanya çıkışsın işin içinden nasıl çıkıyorsa. Bunun gibi. Ama e, şey şimdi tabii yani Kadınlar zinete düşkün. Cenab-ı Allah ve Resulü müsaade etmez. Biz diyemiyoruz ama tavsiye şu da. Şimdi kıstırma küpeler de var. Yani çoluk, çocuğa, yavrulara, bahtıra. Kız çocukları da öyle. Daha küçükten size düşkün oluyorlar. Acı çekeceğini bile bile kulağını uzatıyor. Hayır. Şimdi kıstırma küpeler var. Dolayısıyla onların da yıkanması lazım. Anlaşıldı. İkisinin aslında böyle bir fark var. Daha önce saç boyalarına dikkat çekmiştim. Ojeler altına su geçirmezler. Gusülde mahzurludurlar. İlk önce buyur. Ama olmuyor. olmuyor, yani. olmuyor. te ters, ters, ters. Buyur. Saç geleceğim geleceğim. İlk önce şöyle bir geleyim. Gusül nasıl yapılır? İlk önce bedende altına su geçmesini engelleyen şeyler varsa onlar izale edilir. Kaynaklarımızda hamur gibi der. Balık sevenlere söyleyeyim, balık pulu altına su geçirmez. Bazen de iyi olduğu, bazen deriyle de bütünleşir, gözle de görünmez. Hele de ıslakken daha sonra görünebilir. Kısaca bu nevi boyayı boyaydı, şuydu buydu, altına su geçirmeyen şeyler ne olur? İzale edilirler. Vücutta necaset varsa onlar temizlenirler. Sonra abdest alır gibi, namaz abdesti gibi abdest alınır. Bundan sonra ağza su verilir. Burna su verilir. Ayrıca ve bedenin bütünü yıkanılır. Tamam. Bedenin bütünü yıkanılır. Kaynaklarımızda şimdi çok fazla yok ama şimdi bazen lavabo delikleri çubu tıkanabiliyor. Ayak tarafında su birikiyor ise sonradan ayaklara su dökülüyor diye işaret ederler. Çünkü eskiden genellikle leğen gibi bulunan yeri çukur yerler gibi böyle yerlerde alındığı için iyi kaz vardır. Bugün de, de lavabo deliği tıkanıyorsa işte şeyin banyonun deliği yine ayakların o tarafta su bir, birikebilir. Kısaca böyle bir kazı yine de kullanmakta fayda vardır. Kısaca bu şekilde ne yapılır? Bu silinir. Şimdi geri döndüm şeye. Saç boyasına. Eğer saç boyası altına su geçirmeyecek bir boya ise caiz değildir. Mümin ihtiyatla hareket etmelidir. Boya yapanların kendileri sentetik boyaların saç yüzeyini kapladığını ve altına su geçirmeyeceğini kendileri söylüyorlar. Söylüyorlar değil, söylediler. Kulağımla duyduğum için. Konuştuk. Hocam, hiçbir sentetik boya altına su geçirmez. Zaten bu saçı kaplasın diye yapılır dediler. Hint boyasının çoğununda sentetik olduğunu söylediler. Anlaşıldı? Kına farklı bir hadisedir. Kına gibi doğal şeyler saç emme yapar. Öyle renk değiştirir. Ama sentetik boyalar saçın dış yüzeyini kaplar. O şekilde renk değiştirir. İkisi birbirinden farklıdırlar. Dövme soru. Geliyorum. İkisine birden geliyorum. Bir başka şey daha var. Kadınlar örgü konusunda torpillidirler. Kadınların saçları örgülü ise onlara örgülü saç için ruhsat vardır. Örgülü saçı çözmek zorunda değiller. O şekildeyken yıkayabilirler. Başlarını yıkayabilirler. Dolayısıyla saçı çözmek zorunda değildirler. Ümmü Seleme radıyallahu anh'ın rivayette ettiği sahih ve güçlü ve destekli bir hadis-i şerifte bu açıkça ifade edilir. Anlaşıldı. Ancak buna biz ne diyoruz? Genel kaidelere muhalif ruhsat diyoruz yine. Genel kaide bedenin her yerinin yıkanmasıydı. Örgülü saçların iç tarafı yıkanmaz. Su ulaşmayabilir. Dibine ulaşır. Zaten saç boyasına cevaz kapısı aralayanlar da buna kıyas ederek madem saçın dibinin kökünün yıkılması yeterlidir. O halde uç tarafını boyamışsak Burası yıkanma değildir. Ama hılaful kıyas dediğimiz ana kaideye muhalif olan meselelere bir başka şey kıyas edilemez. Anlaşıldı? Bunun örneğini veriyorum. Yeme içme unutarak yeme içme orucu bozmaz. Bu verilmiş şeriatın genel prensiplerine muharrif bir ruhsattır. Yeme içme birinci derecede orucu bozan şeydir. Unutarak yiyip içmişse bir insan orucunun bozulmayacağını Rasulullah söylüyor. Bunun af çerçevesine girdiğini haber veriyor. Cenab-ı Allah seni doyurmuş, suyunu içitmiştir diyor. Tamam? Pekala, aynı şeye ben şu kıyası yapamıyorum. Tam abdesi alıyordum, oruç bozma niyetim yoktu, su boğazıma kaçtı. Bunu kıyas edemiyorum. Benim orucum bozuluyor. Anlaşıldı? Akşama beş vakit dakika vardı. On dakika vardı. Rizeli ezan okudu. Rizeliler orucunu açtı. Bunu kıyas edemiyorum. Bu insan da orucunu bozun. Beş dakika, on dakika daha sabrederdi. Orucunu istemişti, istemezdi. Bunu kıyas edemiyorum. Rizelilere çok güldüler. Burada Eyüp de. Müezzin beş dakika önce ezan okuyunca herkes orucunu açtı. Epey insan açtı. Müezzinin de yarıda durdurdular. Tamamlayamadı gariban Ezanını tamamlatmadılar. Millet çok geçen gün gene o. Başakşehir'de oldu. Bu, bu Ramazan'da Başakşehir'de oldu. Gülmeyin komşunuzu. Hı? Müftü kurtarmaya çalıştı olmadı. Zaten beş dakika tolerans vardı dedim. Var dedi, sonra olmayan en iyisi orucunuz. Yeniden iade. Bunu kıyas edemiyorsunuz. Ruhsat kime? Unutan insana. Unutan insana ruhsat veriliyor, bir başkasını yapamıyorsunuz. Ben şunu söyleyeyim. Ne boyayı saç örgüsüne kıyas edebilirsiniz. Bu kadın, bu ruhsat kadına verilmiş bir ruhsattır. Buna erkeğe de kıyas edemezsiniz. Yani erkek olan bir insanın saçı örgülü ise uzun saçı varsa örgülü ise çözmek zorundadır ve yıkamak zorundadır. Sadece kadınlara. Kadınlar torpilli her zaman bir de eşitlik var diyorlar. Böyle. Anlaşıldı? Buna hılaf kıyas, ana kaideye, şer'i kaideye muhalif ruhsatlar deniyor. Mesela siz aynı şekilde ayağınıza giydiğiniz meste, elinize giydiğiniz deri eldiveni kıyas yapamazsınız. Anlaşıldı? O ruhsat neyle ilgilidir? Ayakla ilgilidir. Nokta nokta. Kurbanda kuzu koyun cinsi bir yaşına doldurmasa da yedi aylık, sekiz aylık ama bir yaşından daha gösterişli güzel bir kuzu. Bu kurban olabilir. Bir buçuk yaşında inek iki yaşındakından daha gösterişli olmaz. Bu ruhsat sadece koyun cinsine verilmiştir. Keçi cinsi de olmaz. Sığır de olmaz, deve de olmaz. Bu şeriatta bu ruhsatlar sayılıdır ve sınırını asla taşmazlar. Anlaşıldı? Bu prensibi unutmayınız. İhtiyatla hareket ediniz. Buyur. Ha dövmeyi. Epey ilgilenen var galiba. <gülüyor> Dövme hadisi şerifle caiz değildir. Bu konudaki hadis-i şerifte açıktır. Lanetlidir. Allah'ın yarattığı şekli bozmadır. Kimine göre alimlerden haramdır. Hanefilere göre tahrimen mekruhtur. Daha önce de söyledim. Hanefi'lerin tahrimen mekruhu diğer mezheplerdeki harama eşittir. Anlaşıldı? Hadisle olduğu için tahrimen mekruu ifadesini kullanıyorlar. Yoksa itikadi bir boyuta da taşın için kullanıyorlar yoksa ameli açıdan haramdır. Bu ayrı bir meseledir yalnız. Döme gusle mani değildir. Anlaşıldı? Döme gusülle ilgili bir hadise değildir. Çünkü döme derinin altına mürekkebin indirilmesidir. Kişinin kendi kendine işkence etmesidir. Mürekkep derinin üstüne dağıtılır iğneyle derinin altına iğneleyi iğneleyi iğneleyi iğne indirilir ve artık silinmez. Silinmesi için birincinin 3 katı, 5 katı, 10 katı ikinci bir işkence yaşaması lazım. Onu oradan temizlemek zordur, izi de kalır bu sefer arkadaş şey olarak. Dolayısıyla İslamiyet bunu caiz görmüyor ama ikinci bir işkence çek de demiyor. Bu gusle mani değildir. Biz vücudun dışını yıkamak zorundayız. O artık içinde kalıyor. Hatta şöyle diyelim, biriniz yaka cebinde kalem olsa, olduğu için söylüyorum. Üzerine düşünce burasına kalem batsa ve içeride yeri siyahlaştırsa, çıkartın et, o siyahlık orada kalsa alın size dövme gibi bir şey. Ama netice itibariyle orayı yıkamak bu gusle mani değildir sonradan içeri giren bu madde dışta kalk. Yüzeyi kaplasa olur da yüzeyi kaplamayınca olmaz. Yüzey yani boyalar genellikle şey değil de kaplamalı bu. Çünkü kaplamalı olan e, daha sonra deri e, işte esnek yaratmış Cenabı Allah. İyi ki esnek yaratmış. Eee herede şey gibi olsaydı, yama gibi olsaydı, şöyle olsaydı biz derimiz değişiyor. Yani haftada farkında bile varmıyoruz. Mevla ne güzel yaratmış. Ama o nevi bir katılaşma olsa o esnek olmadığı için deri de esnek olduğu için onu reddeder zaten. Şey gibi değildir. Saç öyle değil. Öyle olmadığı için reddeder. Ama şöyle diyoruz. Bir kardeşimiz baka İslam'dan önce şuurlanmadan önce bu nevi dövmeler yaptırıyor. Gelip bize de soruyor. Biz de diyoruz ki ikinci bir işkence çekme. Hayır çıkartma. Bunun gusilde ilgisi yoktur. Evet doğru değildi ama yapılmış. Sadece dövme tutup kadın resmi yaptırıyor. Tutuyor oraya yılan resmi yaptırıyor. Hiç olmadık uçuk bir resim yaptırıyor. Kurt resmi yaptırıyor. Kedi resmi yaptırıyor. Bilmiyorum ne. Eğer böyleyse uygun olmayan bir resimse sen bir işkence çekmişsin. Biraz daha çek. Bunu çiçeğe çevirttir. Bilmiyorum ne diyoruz. <gülüyor> şey bu şekilde çıkart. Biraz ada, ada, adam et diyoruz. Tavsiyemiz o yönde oluyor. Yoksa gusülle bağlantısı yok. Bu Anlaşıldı. Falan yıkılır, sanki Buyur. Boya boya yani boyayla yapılması o da o da o da o da doğru değil yani şey olarak ama o çıkı çıkıyor. Kına, evet. Kına e, yüzey kaplamıyor işte. Yüzey e, yüzey kaplamıyor. Kınanın kendisi de ıslanabilen bir nesne olduğu için e, vücudun ıslanmasına, derin ıslanmasına mani değil. İşte değeriyle farkı o. Onun için zaten senin vücudunun esnekliğini ayak uyduruyor. Yoksa vücuduna boya damlasa veya işte e, nasıl diyeyim? Bu şeffaf şeyler var. Japon yapıştırıcı, bu damlasa o anda fark etmesen yarım saat sonra fark ediyorsun. Niye? Derin esnekliğiyle onun yapısı uyuşmuyor birbirine. Kına öyle değil. Yani Vücut da uyum sağlıyor demek. Yüzeyini kaplamadı demek. Anlaşıldı? Tabii şöyle diyeyim, mesleğe boyacılık olanlara ayrıca ruhsat var. Bilesiniz tırnak arasında kalan boyalar için, kalan boyanlar için, mesleğe bu olanlar için, 40 yılda bile evi boyayanlar için değil. O tinerle çıkaracak. Noktayı koyduk. Bugünkü dersimiz burada bitti. Gelecek her ne kadar, gelecek teyemmüm de var önümüzde ama teyemmümü birazcık tarifi idi, idi, buydu, zaman alacak. Evet. Hint kınası, dövme. Hint kınası, yani dövme yapmıyorlar onunla bildiğim kadarıyla. Ya, ha, yapılıyor. Evet. E, Hint kınası derken, bakınız, iki türlü kına var. Bir, sahiden kına Hindistan'dan geliyor. Normalde Hint kınası bu. İkinci bir Hint kınası var, saç boyadıkları. Bunun %8 sentetik diyorlar. Sadece koku olsun diye kına diyoruz. Siyah rengi ona sentetik boya veriyor diyorlar. O yani o şey değil. O zaten ele olmuyor. O yüzey kaplayan bir şey. Burayı katılaştırır. Yani gerer şeyi o olmuyor. O normal kına. Hindistan'da çok yapıldığı için Hint kınası. Dövmenin sakıncası var dedik, lanetlik dedik ama gusle manisi yok. İkisini karıştırmayın. Geçen gün gene bir suçlamıştınız beni. İkisini karıştırmayın. Dövme mahzurlu. Allah Resulü yasaklıyor, lanetliyor. Ama gusülle ilgisi yok. Gusül ayrı bir şey oluyor. Çünkü gusül vücudun dışını yıkama. O içeride. Derinin altındadır dövme. Tamam. İşimiz çok zor Allah. Evet. evet. Geldik. Varis çoraplarının üzerine olunur mu? Bu konuda endişeliyim ben. Yani dolayısıyla varis çorabı giymek zorunda kalan kardeşlerimiz üstüne bir de mes giyerlerse üstüne mes yaparlar. Sizin de benim de işim rahat eder. Tamam. Gusül alırken 3 tas başa 3 tas sağa sola dökülmesi şart mıdır? Şart değildir ama kaynakların böyle tarif eder. Şimdiki gibi garibanların duşu yokmuş. Altına giremiyorlarmış. Yani 3 sağ 3 sola dökerseniz suyu diğer tarafa ulaştırırsanız insanın içi emin ve rahat olur diye. Yoksa 3 sağ üç sola dökünceye kadar at da denizin içerisine çık dışarıya alsana gusül. Anlaşıldı. Tamam ama böyle kitaplarda nasıl yapılacak diye tarif ederken şu var yani. Üç kere sağa dökülür, sola dökülür, sonra baştan dökülür var. Önemli olan bedenin ıslanması değil midir? Evet. Önemli olan bedenin ıslanmasıdır ve güzel ıslanmasıdır. Adetle hayızlı kadının saç kestirme, tırnak kesmesi caiz midir? Evet caizdir. Hiçbir mahsur yoktur. Anlaşıldı. Çapak abdesti veya kusla mani midir? Çapak, göz kanalından gitmeyen ve göz çukurunda kenarında biriken şeyin adıdır. Altına su geçirmiyorsa ikisine de manidir. Altına ıslanıp da su geçiriyorsa değildir. Ama onun için önceden temizlenmesi doğru olandır. Hatta bir grup, bir cemaatte çapak temizlemek vaciptir diye bir anlayış geliştirmişler. Hayır, bu böyle vaciplikle ilgisi yok. Altına su geçirip geçirmemesiyle ilgili vardır. Bazen çapak çok olur. Koyulaşır, altına su geçirmez. Dolayısıyla öyleyse temizlenmelidir. O zaten insanı rahatsız eder, belli eder. Çocuklarda daha bir de rahatsızlık olunca daha çok olur. Kanalcıktan cenab Allah oradaki şeyi yapmak için buradan burun deliğine bir kanalcık aktarmıştır. Onun için gözünüze damlattığınız damlanın tadını ağzınızda hissedersiniz. O kanalcık tıkanırsa çapak o zaman asıl olur. Kendini gösterir. E, su deyip geçirme, temizlenmesi doğru olandır. Altına su geçirmiyorsa ikisine de manidir. Bilesiniz. Evet. Saçlarımı siyah boyamıştım. Ancak saçların boyu tutmadı. Her bonyayı yapmamda boya aktı ve belli bir zaman sonra saçların esas rengini öldürdü. artık o boyanın hükmü kalkmış mıdır? İnşallah kalkmıştır. Öyle diyelim. Evet. Özürlü abdese olanlar, diğer özürsüz abdest olanlara imam ola olur mu? İmam olması mekruhtur. Yani namaz caizdir ama kendisi açısından mekruhtur. Peşindeki onu bilmiyor ise peşine duran insanın açısından bir bahanesi yoktur. Ama böyle bir kişinin öne geçerek imamlık yapması mekruhtur. Kıldıracak kimse yoksa, Kıldıracak kimse yoksa olabilir. Bazen mekruh tercih edilebiliyor. edilebiliyor. İtikaf sünneti midir? Yani sünnet-i kifaya i, i, ifadesini kullananlar da var, kullanmayanlar da var. Evet yani e, itikafa sünnet-i kifaya denebilir mi? Denebilir. Bunun manisi yok. Evet. Gusül abdesti alırken ağız için gargara yapmamız gerekiyor mu? Ağzın her tarafına su ulaşıyorsa gerek yok ama a, gargara yapmak zor bir şey değil. Gargara da rahat gargara derken a, yapmayı mı kastediyorsunuz? Bilmiyorum ama gargara ağzın içerisinde suyu dönüp dolaştırmak demektir. Bunu ister gaa yaparak çalışın, şey yapın. isterse öyle yapın. Gargara gargara odur. İlle de ga yapmak gerekmiyor. Gargara, aynı şey mi? Evet. Evet evet. Mazmaza Mazmazaya gargara deniyor. Hanefi mezhebindeki birisi kadına dokunan abdesti bozulmaz. Şafii mezhebinden abdest bozulmuş oluyor. Şafii mezhebinden biri Hanefi bir imama uyması uygun mudur? Şöyle diyelim. Şafii mezhebinde itibar imamın mezhebinedir. Bu genel kaydedir. Her durumda Hanefi bir imama Şafii'ler uyarlar. Diğerlerinde de öde. Malikilerde de, Hanbelilerde de öyle. Yani bir şöyle diyeyim. Bir Şafii hiç düşünmeden Hanefi bir imama takvası ayrı bir konu. Onlara hepimizin derdi. Şey olarak Hanefi bir imama uymalarında hiçbir sakınca yoktur. Hatta imamın kendi mezheplerine göre hata işlediğini, yani diyelim ki dokunduğunu görseler bile yine de uyabilirler. İtibar imamın mezhebinidir. İmamın kendi mezhebine göre namazı sahih oluyorsa bir şafii ona uyabilir. Bilesiniz. Aynen. Tamam. Hanefi evet. Hanefilerde biraz sıkıntı var. <gülüyor> Hanefiler diyorlar ki, evet. normalde önde bir şafii varsa uyabilir. Ama mesela Şafii imamın burnunun kanadığını görüyorsa sildi bir kere uyamaz diyorlar. İtibar itibar cemaatin mezhebi nedir, kendi mezhebi nedir. Bu imam bilmiyorsa böyle bir şey görmemişse uyabilir. Bunda sıkıntı yok. Ama imamların da eğer peşinde büyükçe Yeni Cami gibi, Sultanahmet gibi farklı cemaatlerin peşinde durabileceği anlaşılıyorsa doğru olan imamın abdestinin bütün mesafelere sahip olacak şekilde olmasıdır. Edeb, ilim edebi bunu gerektirir. Anlaşıldı? Böyledir. Kaplama, tamam. Buyur. Kaplama mesleği yapması daha doğru olandır. Şafii mezhebene göre bir kadın kadınlara imamlık yapabilir mi? El cevap yapabilir. Hanefi mezhebinde göre, demin dediğim gibi, Hanefi mezhebinde de göre kadının kadına imameti mekruhtur. Ama yapabilir. Yaparsa caiz midir? Caizdir. Bazen mekruh olmasına rağmen tercih edilebilir. Niye? Niye? teravih kıldıracaksınız doğru okuyanlar var okumayanlar var bilenler var bilmeyenler var tereffusu düzgün olanlar var bozuklar olanlar var ee, böyle bir e, mecliste şeyde birlikte kılalım düzgün okuyan birisi var dolayısıyla o imamlık yapabilir yaptığı zaman da imam gibi erkekler dolduğu gibi öne durmaz öndeki safın ortasına durarak namazı kıldırır gusül abdestiyle namaz kılınır mı haydi haydi kılınır Evet. Haydi haydi kılınır. Dişe taş takılmasında bir sakınca var mı? Süs içinse var. Evet. Gaz probleminde süre, sürekli abdest alıyorum. Bazen namazdan 2-3 kere abdest almam gerekiyorken bazen bir abdestle kılabiliyorum. Bazı zamanlar çok yorucu olabiliyor. Hocam sorun bunun özrün ölçüsü nedir? bir vakit boyunca kendisini tutamıyorsa şu tarif edilen şekliyle bu özürlüdür. Buna infilatorlu e, batın deniyor. Bu da özürlülerden idrat tutamaz gibi özürlülerden sayılıyor. Özürlü hükmüne tabidir. Abdest alırken uzuvların arasında beklememiz gerektiğini söylemiştiniz. Beklemememiz gerektiğini söylemiştiniz. Evet. Bayanlar olarak Ayaklarımızı yıkarken bazen beklemek durumunda kalıyoruz. Çorabı çıkar, ayakkabıyı çıkar. Buna cevap vermiştim ben hatırlıyorum. hatırlıyorum. Çorabı çıkartmayla uğraşmak. Diyelim ki o ayağınızı yıkadınız, sonra o ayağınızı giydiniz, sonra sol ayağınızı giydiniz. Bu abdese mani değildir. Siz abdest fiiline devam ediyorsunuz. Bunda maksakınca yok. Ticaret yapıyorum. Yurt dışına satılan ürünler bunlar. Bu yüzden et ticareti onlara e, özel günlerini yani Noel gibi göz önünde bulundurarak satış ya sakıncalı mı değil efendim. Yapabilirsiniz. Sattığınız şeyler yeter ki meşru olsun. Bunlar bitti evet. öyle mi? E, i̇drarı kaçırdığı için özürlü olan bir kişinin her namaz vakti abdest almadan önce temizlenmesi ve kıyafetini değiştirmiş şart mıdır? Değildir. İdrardan dolayı değildir. İdra, el ayasından. İdrahtan gelen şey dedim ya, özürden gelen, kanamadan gelen şey e, daha önce de söyledim. Af çerçevesine giriyor, Mevla affediyor. Mes yaparken alçının her yerini ıslatmaması, hayır mes belli bir hattın çekilmesidir. Her yerini ıslatmak, yıkamaktır, mes değildir. Saçını boyatan kadın ne yapmalı? Gusle mani ise bir daha boyatmamalı. Bir de tövbe etmeli. Hint kınası gibi maddelerden yapılan dövme caiz midir? Bu soruldu. Saç ektirmek caiz midir? Bunu erkekler sordu galiba. değil mi? <gülüyor> şöyle diyeyim. Başkasının saçı değil. Kendi ensesinden alarak. Yani bu esasen olduğu gibi kabul edeceksin. Olduğu gibi kabul etmekten daha kolay bir şey yoktur. Öyledir. İnsan kendine aynada baktığı zaman detaya dikkat eder. Karşıdaki insan detaya bakmaz. O insanın bütününe bakar. Bazen insan vardır, detaya baksan güzel görünmez. Güler yüzüyle, tatlı diliyle, insancılığıyla güzel olandan on kattan güzeldir. Öyle, öyle güzellik öbür türlüsünden inanın ki iyidir. Doğru, doğru olan budur. Ama bir insan saçı yok diyip psikolojik sıkıntı varsa, bu da bir tedavi şeklidir. Kendi saçından, ensesinden, başkası zaten tutmuyor pek, ektirebilir. O da %90 tutmuyor, bilesiniz. Saç ekenler iyi para kazanıyor, onu da bilesiniz. Ama caiz midir diyor? Psikolojik sıkıntısı varsa, böyle bir şey varsa caizdir. Kadınlar hayızdayken kına yapabilirler mi? Evet. Vesvese ile mücadelemiz nasıl olmalıdır? Bu çok uzun bir soru. Yani hem yapmamak, İslam'ın istemediği, tedavi gerektiğini biliniz. Gerekirse sevdiğiniz dostlarınızdan, annenizden, babanızdan, yakınlarınızdan arkadaşınızdan yardım isteyiniz ve ona güveniniz. Sizin iyiliğinizi istediğine güveniniz. Biraz gerçekten mücadele isteyen bir konu, belki de uzun konuşmayı da gerektiren bir. Konuşmayla da olacak bir konu değil, sizinle olacak bir konu. İnsan kendi zihninde çözmeli, destekle aldığı yere de güvenmeli. Seferi durumda olan biri cemaatle namaza iştirak edebilir mi? Elbette. İmam bile olabilir. Yani dört rekatla farz namazı ve sünnetleri de cemaatte kılabilir mi? Elbette. Bir, mukim, seferi bir insan mukim imama uyarsa namazı ikamete dönüşür. Dört kılar. Seferi olan insan e, imam olursa iki rekat kılar. Cemaati yarı yolda bırakır. Tamam. <gülüyor> evet. Beni imam yapmayın sizi yarı yolda bırakırım diyordum ben. Şimdi bu caiz mi? Caiz. Bazen kıldırmakta da fayda var. Biz kılmaya kılmaya işte bu soru gibi kılınmayacağını zannediyoruz. Neden kılınmasın? Hacılarımız, umrecilerimiz %90'ı seferidir, harem-i uyuyorlar. Medine'ye uyuyorlar. Öne geçip namaz da kıldırabilsin. Allah Resulü seferiyken kıldırmıştır, cemaate ne demiştir? Bir seferi, bir kavmiyetsiz namazınızı tamamlayın demiştir. Anlaşıldı? Dolayısıyla iki türlü de olur. Bir de sirke ile banyo ve tuvalet gibi yerler temizlenebilir mi? Temizlenebilir yani gerektiğinde ama yani nimettir. Çok fazla kullanılması, elin işte şunun için kullanılması, ben bunun havalarına girilmemesi doğru olandır. Sütle banyo yapanlar var. El sütü içmeye bulamıyor. Onlar banyo buluyorlar. Bunun da bir de havasını atıyorlar. Süt banyo yaptım efendim diyor. Dükkabın kökünü yaptım. Erkeklerin saçını bağlaması mekruh mudur? Ben dağınık olması gerektiğine dair duymuştum. Erkeklerin saçını bağlaması caizdir. Tabii saç uzundur, kısadır. Onu ayrıca konuşuruz. Bir örf diyor, şu diyor, yadırganmaydı vardı. Ama saçını bağlaması caizdir. Duyduğunuzda ben kısaltması gerek, salması gerektiğini duymuştum diye okudum mu ben hepsini? Bilmiyorum ama ifade okuyayım. Erkekler saçını bağlaması mekruh mudur? Ben dağınık olması gerektiğine dair duymuştum. Bu da doğru. Peygamber Efendimiz saçı uzun olan bir sahabiyi saçını bağlamış. Ona ne diyor? Çöz saçını diyor. Seninle beraber o da etsin. Namazda dolayısıyla çözmek daha faziletlidir. Yok, hayır. Yalnız yok. Ama günümüzde çevremizde şunu diyelim. Töhmetten de sakınmak lazım. Artık bizim adetimiz değil, İslami dünyadan uzaklaşanların adeti oldu. Bunu itibar almamız lazım. Ama bu şu demek değil. Bir uzun saçlı birisini camide gördük. Ulan ne bu saçlar dedik. Bu, bu da doğru değil. Bu takılmak da doğru değil. Takılıyorlar şimdi, şöyle şöyle olarak. E, bunu yadırgıyorlar, eriyor, gidiyorlar. Hayır biz e, olgun hareket ederiz. Ama mesele biz isek e, çevremizdeki insanların duygusunu, düşüncesini de hesaba katmalıyız. Özellikle de anne ve babaların. Saçını uzatmış genç kendi açısından normal, milletin dediğine de takmıyor ama babası takıyor, annesi takıyor, kızın oğluna işte kızı gözüyle bakılmasını istemiyor veya şöyledir, böyledir, ee, onların rızalarını ve duygularını hepten yabara atmayalım. Bir gence takıldı, ben biliyorum babasının kırıldığını, saçını sen kestir dedim, bak uzun saçın manısı yok, bu sahabiye anlattım, bu hadis söyledim ama dedim saçını kestir, baban çok sevinecek bil dedim. Kestirmiş babası ona hediye almış bir de kucaklamış etmiş hocam diyor bu kadar sevincimi daha önce ben bu kadar üzüldüğünü bilmiyordum diyor niye söylemiyor babalar her zaman anneler daha iyidir anneler söylerler babalar her duygularını söylemezler evet anneler bu açıdan da torpilli öyle diyeyim. üzülünce ağlarlar kızınca söylerler ederler giderler babalar ne ağlayabilir ne söyleyebilir içine atarlar Ağlasın evet. Hocam. Ağlasınlar diyor. Mizaç, fıtrat müsait değil. Bir de hocam sağ ve sol elin hükmü nedir? Solak olanların sağ eli kullanmamasında bir sakınca vardı. Sağ eli bakınız. Yemek için sağ eli kullanın. Bu zorda değil. Sağ olanlar bile solak elle. Salaklar solak elle. Yemek yiyebildiğine göre solak olanlar sağ elle yemek yiyebilirler. Yemeğe gelin, Sağdan başlamayı tercih edin. Ama taş atıyorsunuz. Balta kullanıyorsunuz, kazma kullanıyorsunuz veya yazı yazamıyor. Bu, bu ayrı bir konu. Bunların sol elle yapılmasında bir sakınca yok. Kaza orucu niyetinin imsak vaktinden önce yapılması gerektiğini yeni öğrendim. İmsak vaktinden önce yeni öğrendim. İnternette araştırdığımda bugüne kadarki oruçlarımın yani kaza niyetiyle tuttuklarımın nafile yerine geçtiğini yazıyor. Çünkü... Ne zaman niyet ettiğimi hatırlamıyorum. Hesaplayıp tekrar tutmam mı gerekir? Çok açık, geç, sonra niyet ettiğinizi çok geç biliyorsanız ona, ona, ona net bildiklerinizi tutun, diğerlerini Allah'a havale edin. Öğren ezanından 45 dakika önce hayız olan bir kadın 10 gün sonra saatler bu arada geri alındı. Sabah namazı vaktinde mi gusül alır? Öğle namazı vaktinde mi gusül alır? ne zaman değilse o zaman gusül alır ve namaz vakti temizken üzerinden geçmişse o namazı kılar. Yani soru çok net değil. Ben anlamakta zorlandım şahsen. Şöyle diyelim sabah namazında bir insan kalktı temizliğini hissettiği zaman eğer sabah namazın vakti geçmişse bu öğle namazına kadar almayabilir. Yani öğle çünkü öğle namazı gelecek girecek. üzerine öğle farz olacak. Yani o namazı farz olarak yerine getirebilecek şekilde kendini ayarlamalıdır. Doğrusu budur. Evet, teheccüd için aldığımız abdestle özürsüzken sabah namazı kılabilir miyiz? Elbette, elbette. Göz kalemi, ve abdeste mani midir? Göz kalemi ne yapıyor? Bu kaplama, boya mı yapıyor, sürme mi çekiyor? Sürme ise abdeste gusle mani değildir. Ama boyuyor ve bu boya kirpikleri kaplıyor ise evet manidir. 24 saat içinde mesle tuvalete girince mutlaka necaset sıçrar. Bu sizin tavrınıza bağlı. Necaset sıçradığı halde mi mes üzerine mesle. Yani dışarısını silebilirsiniz necaset sıçrarsa ama yani dikkat ederseniz, ederseniz sıçramazsa bu gerekmez. Bu necasetle ilgili mesela mesle mani değil. Dışında necaset varsa mesin dışını oralara bulaşabilecek, sıçrayabilecek yerleri silebilirsiniz. Buyur. Ayakta kalacak, ayaktan ha bir de mes ayaktan çıktığı zaman ay bozulur. abdest sirayet eder yani mesi çıkarttığınız an hatta topuk dışarıya çıktığı an bozulur. Anlaşıldı? Mesin, abdesin, diğer sebeplerle bozulur. Bir de mes ayaktan çıkınca bozulur. Evet. Akrabalarımdan biri kurban hissesini memlekete vermiştir. Fakat yolda kurban eti çalınmış. 30 gün kurbanın etinden 14 kilo et, 16 kiloluk etin de parası eti olan kişiden tahsil edilmiştir. Bu kurbanın hükmü nedir? 14 kilo etin, 16 kiloluk etin parası nasıl? <gülüyor> Bu kurban kurbandır. Hırsızın eli kesilmelidir. Nokta, nokta, nokta. Ben Simit sata sata ve bisiklet almıştım. Bisikletimi çaldılar. Çalanı bulsaydım keserdim. <gülüyor> hocam etin parasını e, tahsil etin konusunda ne yapmış? Tahsil <gülüyor> et yani tahsile çaldıran yani bunun tahsili doğru değil. Yani et yani emanetler tazmin edilmezler. Dağıtmış hocam yani o soruyu soran benim bir konudum. Öyle, öyle mi? E, etin 16 kılıkını dağıtmış tamam. 16 dağıtmış, etin de parasını geri göndermiş. Hayır yani bunu geri göndermek zorunda değildi. Bu kurban kurbandır. Dağıtılan dağıtılmış. Hırsız hırsızlığını yapmış. Bitti. Bitti. Eti alan kişiden mi? Hırsızdan mı tahsil edilmiş? Evet. Ta tasattuk etmeli. Anladım. anladım. Ta tasattuk etmeli bunu. Hepsini tasattuk etmeli. Evet. Kurbanları da hepsini tasattuk etmeli. Evet. Evet. evet buyur. Yani kurban etin diyelim ki 16 kilosu, çalın, 16 kilo parasını geri almışsın. Normalde o et dağıtılacaktı veya yenecekti. Parası olarak geri alınmışsa, şey olarak tazmin ettirilmişler hırsıza. Doğru olan bunun dağıtılmasıdır tamamının. Eti yiyebilirsin ama etin parasını yiyemezsin. Anlaşıldı? Kurban etinde. Öyledir. Aslım olan bir insan... Hava yolu fıstığını kullanmadan oruç tutamıyorsa bu ilaç orucu bozar mı? Boza sadece hava gidiyorsa orucu bozmaz. Sıvı gidiyorsa, sıvı gidiyorsa ayrı bir konu ama hava gidiyorsa havayla karışarak buharlı şey gidiyorsa bu bozmaz. Kaplumbağa dişi olan Hanefi mezhebi mensubu bu sırada Şafii mezhebine uyma niyeti yapması şart mıdır? Değildir. Bunu kaç kere vurguladık? Değildir, değildir, değildir, değildir. Tamam mı? Hanefi mezhebi olan dişine dolgu yapmazsa veya kaplama yapmazsa bu zinet için değilse, diş dolguyu gerektiriyorsa, diş kaplamayı tedavi için gerektiriyorsa, bununla abdest almasına, gusletmesine hiçbir mani yoktur. Nokta. Evet. Tıpkı alçı altındaki kırık bacak gibidir. Vefat etmiş bir iş kişi adına kestirmek istenen kurbanın Arafa gününden kesilmesi diye, diye bir olay var mıdır? Yoktur. <gülüyor> Ölen ad, kişi adına kurban kesilmesi caiz midir? Caizdir. Bu bayramın dışındaki günlerde de onun hayrına kesilip dağıtabilir mi? Bunun adına kurban denmez. Tasadduk denir belki. Caizdir. Bu kurban bayramı günü de kesilebilir mi? Cevap kesilebilir. Böyle yapmak lazım mıdır? El cevap değildir. Resulullah adına kurban kesilmesi caiz midir? Caizdir. Rasulullah adına kurban kesip dağıtılması bunun için organize yapılması doğru mudur? Sakıncalıdır günümüzde ciddi şekilde sakıncalıdır. Bunu bastırarak söylüyorum. Normalde caizdir. Niye Allah Resulü Hatice Valdemiz için kurban kesmiştir, etini de Hatice'nin arkadaşlarına dağıtmıştır. Demek ki öğren insan için kesiliyor. Ama Peygamber Efendimiz için Hz. Ariden gelen rivayet zayıf, zayıf, zayıftır. Katmerli zayıftır yani. Rivayet şöyledir, Ebu Bekir Hazreti Ali'nin iki kurban kestiğini görmüştür. Ali neden iki kurban kesiyorsun deyince Allah Resulü bana vasiyet etmişti, birinin onun için kesiyorum demiştir. Bu rivayet zayıftır. Ama zayıf demek caiz değil demek değildir. Doğru olduğunu kabul edelim. Allah Resulü Hazreti Ali'ye vasiyet etmiş, o da kesmiş. Kabul ettik. Ebu Bekir kesmemiş. Hazreti Ömer de kesmemiş. Zaten onlar şöyleydi diyorsak bu ayrı bir mesele. Onlar Allah Resulü'nü seven, gerçekten sever, can veren insanlardı. Bir kere bunu verelim Şimdi günümüzde bin yine de kessek olur mu? Olur. Ama şöyle bir sıkıntı var. Bunu kurslarımıza, cemaatimize, insanlarımıza et bulmak için organize ediyorsak, insanlardan para topluyorsak, bunun için para vermeyen insan, Resulullah'ı sevmeyen insan durumuna düşürülüyor. Bu son derece tehlikelidir. Bu organize zararlıdır. Nice hayırlı şey vardır ki peşinden zarar getiyorsa defi i için uzak durulmalıdır. Şu günlerde böyle bir anlayıştan uzak durulmalıdır. Bu tehlikeli bir yoldur. Caiz değildir bilesiniz. Anlaşıldı? Bunun için kampanya yapılıyor. Para veremeyen insanın başı önüne eğiliyor. Bu ne kadar ne kadar ne kadar zararlı bir hadisedir. Bu doğru bir davranış değildir. Söyleyeceğim ondan ibaret buyur dağıtım, dağıtım. Efendimiz adına kesilen mi? diğeri de fakirlere bütünü dağıtılır bütünü dağıtılır evet üç tane Ha bu şeyle doğru doğru yaşı kadar kurban kesmiş kendi kesmiştir bu neyle ilgili? haçta ilgili haçta altmış üç kurban kesmiştir peygamber efendim hatta yüz kurban kesmiştir altmış üç değil 63'ünü bizzat kendi kesmiştir. Valla ben 65 tane kurban keseyim, ertesi gün zor kalkarım. Yani Efendimizin gücüne, kuvvetine, sabrine, sabrına bakın. Ben hayret ediyorum. Bir de haç ortamında kesiyorsunuz. Normal bir ortamda da değil. 63 deveyi bizzat kendisi kurban etmiştir. Diğerlerini Hazreti Ali'ye çağırmıştır. Gerisini Hz. Ali tamamlamıştır. 100 kurban getirmiştir peygamber efendim. Herkes bu soruyu sordu. Şimdi yaşımız kadar Hadis'in zahirini almıştı buna deniyor. <gülüyor> şey olarak. Efendimiz e, onu sen bende bir kurban üzerime düşüyor ama ben dersin bir sığır alıp 7 kurban keseceğim. Hayır ben 10 tane kurban keseceğim. Benim maddi imkanım çok. Ben 100 tane keseceğim. Fe hava niye var? Ben Allah Resulü için de keseceğim. Hz. Ebu için de Ömer için de keseceğim. Sevdiklerim için de keseceğim. Kes. Ama başkasına bak ben böyle kestim siz de kesin deme. Efendim. Anladım anladım. Bu. Evet. İşte böyle olunca zahirinden böyle gidiyor. Yani kurban nedir? Küçük bir hisse, küçük baş bir insan için yeterlidir. Büyük baş yedi insan için yeterlidir. O kadar. Böyle. Sakınca bir, sakınca yok. İki, yüzük takma sünnet diye bir şey de yok. Peygamber Efendimiz yüzük takmıştır, o aynı zamanda mühürdür. Mühür olma ihtimali, ziynet olma ihtimalinden on kat öndedir. Ama kadınlara ziynet izni, biliyorsunuz verilmiştir. Sol ele takmada temizlik mahsuru olabilir. Başka bir mahsuru yok. Hı -hı. Hı -hı. Neyi? Hı -hı. Şeyle ilgili, veda haçı ile ilgili Peygamber her anlatan da bulabilirsiniz. Hı -hı. Ve daha hakkında bilgi veren her yerde bulabilirsiniz. Tamam. Hocam üç tane duyurumuz var müsaade eder Evet. Sonra da yapacağız inşallah. Evet.